Siz dediniz yani sorunuzu inşallah ben önce doğru anlamak istiyorum. Siz dediniz ki mesela madem ibadetlerde haramlılık esastır. O halde biz bunu yani biz bunu çok kayıtlı mı tutuyoruz? Yani ibadet mesela namaz, oruç, hac, zekat dersek çok fazla sayamayız. Ancak bir bütün olarak biz bir hayata sahibiz. Mesela Güzel söz sadakadır anlamında ya da işte kişinin eşine iltifat etmesi onu sevindirecek mesela özel günlerinde e, evlilik yıl dönümünde olabilir veya doğum gününde olabilir ona o kimseye e, eşine kişinin yani bir hediye getirmesi niyeti de halis tutarak yani kişine eşini eşini mutlu Etmenin yine ibadet kapsamına girer mi? Giriyorsa yet, niyetle alakalı, girmiyorsa neden? Bu anlamda zannedersem bu şey üzerine konuşacağız değil mi? Ancak ben, doğrudur bence biraz üzerinde durulması gereken bir konu, biraz konuşulması gereken bir konu. Yani sonuç itibariyle aynı noktaya mı varırız bilmiyorum ancak doğrusu ibadet deyince bunu çok da kayıtlamamak gerekiyor. Allah Subhanahu wa Taala şöyle buyuruyor Mülk suresinde, Mülk suresi ikinci ayeti olacak. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah Azza ve celle hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Dolayısıyla hayat aslında bir ibadettir. Sizin de söylediğiniz gibi yani bir Müslüman için. Yani biz buna kulluk diyoruz. Kulluk. Yani وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla abd İbadet, kulluk bunların hepsi kişi az önce söylediğimiz kaideleri bildiği sürece mesela çalışmak ibadettir demin sizin söylediğiniz gibi nasıl ibadet oluyor bu çünkü kişinin eliyle kazandığı diyor Allah Resulü ve sellem eliyle kazandığından daha hayırlı bir rızık yoktur Bir başka hadiste diyor ki ailesine getirdiği, evet helal kazanç gayreti. Yani haramdan sakınıyor, haramdan sakınıyor, helalla kazanmak için gayret gösteriyor ve çoluk çocuğuna yedirdiği bile sadakadır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla çalışmak nedir? İbadettir. Ancak bazı, bazı böyle sapık mı diyeyim, beyinsizlerin anladığı gibi de anlamıyoruz bunu biz. Adam içki satıyor, çalışmak ibadettir diyor. Adam ezan okunuyor namaza icabet etmiyor. Ondan sonra diyor ki ne bizim yaptığımız da ibadet haşa yani yani böyle bunlar tabii bunlar fitnecidir. Niçin? İşte o kaideyi bilememeleridir. He. Çalışmak ibadet. Ondan sonra affedersiniz eşiyle cinsi münasebette bulunmak ibadet diyor Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem. Buna hayret eden bir bir sahabe diyor ki Allah Resulü sallallahu kişi hem bu işinden ötürü keyif alacak, hem de bundan ötürü ecir mi alacak? Ayetullah Muhsin ona diyor ki, peki diyor, bu kişi eğer bu işi haram yollarla temin edecek olsaydı, bundan ötürü günah elde eder miydi? Elbette ederdi diyor. İşte helal olan yolla, helal olan yolla elde etmesinden ötürü de bu onun için ibadettir ve dolayısıyla ecirdir. Aynı şekilde demin dedik ki eşyada mübahlılık esastır. Bu eşyadan kastımız nedir arkadaşlar? Yani mesela sahil kenarında iş yeriniz olmasın böyle bir şey aramak, böyle bir delil aramak <gülüyor> doğru değildir. Veya şu olunmasın bu olunmasın yani ne olur? Yani mübahlılık esastır. Sizin helal lokma elde edeceğiniz mekanlar, çalışma şartları vesaire bunların hepsi ortaya Konmuş. Biz hayatı ibadet olarak anlamalıyız. Mesela biz burada gerçekten Allah için Allah rızasını gözeterek burada ben inanıyorum yani herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır onu da söyleyelim. Mesela burada Allah için ders anlatıyorum. Birileri Allah için dinliyor ama içimizden bir kişi veya bir, birkaç kişi neyse niyeti farklı. Biz ilgilendirmiyor ve hepsi hepsi aynı ortamda oldukları halde. Aynı ecri veya aynı karşılığı almazlar. Aynı şunun gibi kim Allah ve Resulüne hicret ederse onun hicreti Allah ve Resulü nedir? El amalu bin niyet. Esselet ve yani öyle buyuruyor ameller niyetlere göredir. Dolayısıyla bir camide bin kişi namaz kılar, beraber namaz kılarlar, aynı imama tabi olurlar. Ancak bu birinin aldığı ecir aynı değildir. Özellikle bunun içerisinde niyeti fasit olan kimselerin hiç ecri değil aslaksına günahı vardır. Ancak burada nasıl ki niyeti iyi tutmak ve bu niyete uygun bir davranış ortaya koymak gerekiyorsa. Bu da nedir? Eşyada mübahlılık esastır. Yani şu an ben burada konuşmam mübah olması için hep konuşmam boyunca Allah Allah demem mi gerekiyor mesela? Yoksa ben Eşyada mübahlilik esas olduğu için her şeyi konuşmak serbest ancak haramlar belirtilmiş. Ney? İşte lağvetmeyeceğim. Yani ne lağvetmeyeceğim? Yani boş, boş söz söylemeyeceğim. Bakınız bu benim konuşmamla ilgili. Çirkin söz söylemeyeceğim. Efendime söyleyeyim. Ee, yani dilim herhangi bir zelleye düşmeyecek, düşmeyecek dilim, dilim. Ee, Ha, i̇nşallah ben konuyu anlatıyorum inşallah. Ee, efendime söyleyeyim ee, burada boş işler boş konuşmayacağım ama ben burada mesela benim gülmem veya arada latife yapmam bunlar benim için meşrudur çünkü meşru olan yani eşyada mübahlık esas olması haramlar Allahü Teâlâ Suresi Teâlâ diyor ki ne insana ateşe götüren şundan başka nedir ki yani eliyle Dilini gösteriyor parmakları. Dolayısıyla Dolayısıyla ee, Burada Aleykümselam ve Rahmatullah. İnşallah vereceğim de ben bitireyim kelimeyi. Burada bunlar meşru olanlar Meşru olanlar her şey meşru. Ancak meşru olmayan nedir? Bizim Kaidelerimize Yani bizim prensiplerimize, yaşam biçimimize ayrı olan şeylerdir. Mesela az önce örnek verdiğimiz, örnek verdiğimiz. Kişinin dedik yine eşiyle cinsel ilişkide bulunması, onun için ecirdir. Ancak orada bazı sınırlarımız belirlenmiş bizim için. Bazı sınırlarımız belirlenmiş. He, orada belirtilmiş yasaklarımız var. Yani belirtilmiş yasaklarımız var ve hatta bu işin sünnetteki uygulaması da belli. Ancak buna rağmen af buyurun Batılı toplumun bu konuda haddi çokça aştığını görmekteyiz ve tamamen bizler için yasak olan kırmızı çizgileri aştıklarını biz görürüz. Biz yasaklarımızdan ötürü bunu yapmayız. İki onların e, bu çirkin davranışlarından da yüz çeviririz. Bununla beraber evlilik yıl dönümü gibi, doğum günleri gibi şeylerin tamamen batılı toplumundan geldiğini, ehli kitaptan geldiğini bildiğimiz için adeta onları temsil eden, yani bunun başka bir çıkış noktası yok, onlardan geldiği için onlardan gelen bir şey alınmaz. Bir kişinin eşini mutlu edebileceği başka yollar vardır. Bence, O günde kendisine bir çiçekle onu mutlu mutlu edeceğine senede onu 15-20 çiçekle mutlu etsin. Yani bir günde getirip onu mutlu edeceğine yani bütün günler bitti o gün mü kaldı yani? Mesela demin hatırlatıldı 14 Şubat mı nedendi yani? Hadi 14 Şubat tamam onlar uydurdu. Ya benim evlilik yıl dönümüm eşimin yanında işte onu önemsediğimi bileyim. Ya ben hepiniz çobansınız ve sürünüzden mesulsunuz. O eşe öyle bir davette bulunmalıyım, ona öyle bir e, istikamet vermeliyim ki özellikle o gün ona hediye getirmemden rahatsızlık duymalıdır bu kadın. Ben böyle inanıyorum. Rahatsızlık duymalıdır ve şunu demelidir. Vallahi bizi biz yapan, bizi izzetli ve onurlu kılan bir şey var. Dolayısıyla bugün senin şu yaptığın şeyi Senin şu yaptığın şeyi bugün batılı toplum sahiplenmiştir. Bakınız onlardan çıkmasa bile. Onlar bunu sahiplenmiştir. Onlar bunu yapmaktadırlar. Onların yaptığı bir şeye ne dersin? Deyim neyse onlara muhalefet edelim mi? Onların yaptıklarından yüz çevirelim mi? Va'rid ani'l cahilin. Allah subhanahu wa taala cahillerden yüz çevir buyuruyor. Biz cahillerden Yüz çevirelim mi? Ve burada emir umumidir Resulullah aleyhissalatu vesselam ve khalafu ful ehli kitab derken yani ehli kitaba muhalefet ediniz derken demiyor doğum gününde doğum günlerinde muhalefet ediniz veya onların peygamberlerinin doğum gününü kutlamalarında muhalefet ediniz ancak başka şeylerde etmeyiniz demiyor. Bu umumidir. Hatta onlar ne diyor? Saçlarını ortadan ayırırlarsa siz yana tarayın yana tararlarsa siz ortadan ayırınız. Dolayısıyla ne oldu? Onlardan her gelen mi dediniz? Ha, adaletli davranışları var diyorsunuz. Ben de derim ki güzellik İslam'ın malıdır. Güzellik İslam'ın malıdır. Onların takdire şayan bir şeyleri varsa araştırınız. Vallahi onun kökü İslam'da çıkacaktır. O İslam'a aittir. Onun temelinde vahiy vardır. Temelinde vahiy olan bir şey zaten onlara ait değildir. Ancak temelinde vahiy olmayan onların uydurmaları hatta o zinar bağlamaları, o bellerine bağladıkları kuşak, hatta ense tıraşları, bununla ilgili biliyorsunuz ama radiyallahu anh özellikle onlarla ilgili şedid uygulamaları vardı. Her yerde onların rengini ve şeklini belli et, ediyordu. Ancak bizim dediğimiz gibi demin ifade ettik. Hatta bir kimsenin Geceleyin uyuması yani fıtrata uygun olduğu için ibadettir. Ney? Ancak bunun üzerine kalkar, kulluk ederse gecenin bir vaktinde daha bir övülmüştür. Ancak yine bir başkası uyumaz da günah işlerse aynı şekilde efendim günah kazanır. Önemli olan vaktin, yani ben böyle inanıyorum ve bunu her zaman da söylüyorum. Önemli olan, var mı şu an ses? Ses var mı arkadaşlar? Heh. Önemli olan, önemli olan, bence, sohbetse sohbetin hakkını vermek, vahiyse, vahyin hakkını, şey pardon, vakitse vaktin hakkını vermek, her ne yapıyorsak o işin, hakkını vermek. İnnallaha ye'murukum entu addul emanete ila ehlihe. Allah sizden, emanetleri ehline, vermenizi emreder. Ve je hakemtum beynen nasi en is bil adl. soort van een verandering van de werkelijkheid. Het is een verandering van de werkelijkheid. Het is een verandering Aleykümselam ve is een verandering van de werkelijkheid. Het is een verandering hayat, hayat kulluktur. Hayat kulluktur. Kulluk için yaratıldık. Bizim bundan kastımız yeri gelir gülmemiz ibadettir. Yeri gelir konuşmamız ibadettir. Yeri gelir yürüyüşümüz ibadettir. Aynı şekilde bütün bunları masiyete çevirmek de mümkündür. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Taala'dır. Buyurun ben size inşallah söz vereyim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve bereketuhu. Eee inan ki yani Biz konuşuyoruz belki Yani belki ben sizden faydalanıyorum Ben sizden istifade ediyorum Allah en iyisini bilir Belki bakmadığım bir pencereden bakmak e, İcap ediyor Ancak Allah'a hamdolsun hiçbir konuda Muteassip değilim Ve aleykümselam ve rahmatullahi berekat Cümlemizden Allah razı olsun Amin amin amin Ee, yalnız buna cevap verip biz de çıkacağız Allah-u Alem ben de çıkacağım ondan sonra ee, ben yani hiçbir konuda taassubum olmadığı için Allah'ın izniyle ben faydalanırım yani mutlaka bir konuda eğer delilim zayıfsa veya hata etmişsem inşallah kendimi de düzeltirim yani Allah'ın izniyle ee, ancak mesela bugün mesela dediniz ki biz kişinin evlilik yıl dönümünde eşine hediye vermesi eşine hediye vermesini eğer dersek yine böyle bir şey yapma e, o kişi de derse ki hediyeleşmek sünnettir ne diyeceğiz bizim demi de söylediğimiz gibi biliyorsunuz aslında bu dinin ana kaidesi ana kaidesi he, ana kaidesi şu idi bu dinin ana kaidesi Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet üzere kurulmuştur. Bunu görmek gerekir. Ehli kitaba muhalefet için ee, muhalefet için ee, pardon muhalefet üzerine kurulmuştur. Pardon ne diyor orada bu kardeş? He, tamam inşallah. Zij zijn niet zo groot, maar ze zijn heel erg groot. Ze zijn zijn heel erg zijn Özellikle bu tip adetler onlardan çıktığı için yani özel günler tayin edip özel günler tayin edip özel zamanlarda hediyeleşmek onlardan çıktığı için bu doğru değildir. Biz hediyeleşmeyi seven sever miyiz, över miyiz? Evet severiz, överiz. Kimden ötürü sevip övüyoruz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ötürü sevip övüyoruz. Ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın istisna ettiği Yahudi ve Hristiyanlara benzememize gerektirecek bir bir davranış şekli ortaya çıkacak olursa o zaman da bundan sakınırız. Aynı yılbaşı gibi yani ben yılbaşını ibadetle geçireyim diyemezsiniz. Niçin? Ha, niçin? Yani ben yılbaşını ibadetle geçireyim. Niçin? Çünkü o günü yine önemsemiş olurum. Yani hiçbir günü ben ibadetle geçirmiyorum. E Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmek için ben o gün ibadetle geçireyim. Bu doğru değildir. Doğru olanı rutin olarak geçirmektir. Rutin olarak yani şey rutin olarak kişinin periyodik olarak ya da her akşam yaptığı neyse onu yapmasıdır. O geceleri yatıyor mu? Yatacak. Kitap mı okuyor? Okuyacak. Namaz mı kılıyor? Kılacak. Ama o güne has, o güne mahsus onların önemsemesinden ötürü o günü önemsemek yanlıştır. Yeri geldiğinde bunların yani bu davranış biçimine göre yeri gelir bid'attır, yeri gelir haramdır, yeri gelir efendime söyleyeyim şirktir. Kişinin hangi konuda onlara benzediği ile alakalıdır bu. Mesela ee, o özel günlerde hediyeleşme konusu haram olan mevzulardandır. Çünkü Kur'an ve sünnetin bu konuda herhangi bir emri yoktur. Emri olmadığı gibi Allah rızası için yapılan bir eylem de değil yani. Nedir? İşte muhabbeti arttırmak için veya sevginin sevgiden ötürü, karı koca ilişkisiyle alakalı bir şeydir. Ancak bu bu sevgiyi muhafaza etmek Kur'an ve sünnetin emrettiği bir yoldan gelmiyor bu. Kimden geliyor? Efendim, batılların adetleriyle geliyor. Yani ben bu konuda bunu söylüyorum. Pantolon giyme meselesine gelince. Mesela bir kişinin haç takması farklı bir şeydir. Haç takması farklı bir şeydir. Onların dinini temsil eden, onların inançlarıyla onları temsil eden haçtır. Efendim heh, pardon ses var mı şu an? Ha Haçtır. Boynuna haç takması farklıdır. Mesela yerine göre O kişiyi neye göre tabii taktığıyla alakalıdır bu? Süs için takıyorsa gerçekten şiddetli bir harama düşmüş yani süs için takıyorsa. İnandığı için takıyorsa e, efendim küfre düşmüş. Ancak e, pantolon giymek bunun gibi bir şey değildir. Çünkü artık herhangi bir kesimi temsil eden bir giyim tarzı değil o. Bütün dünyanın bütün toplulukların paylaştığı bir giyim tarzı ve bununla beraber yine de o pantolonun yine de o pantolonun he e, yine de evet ha, haç haç için söylüyorum haç evet evet haç tamam Hristiyanlığa mahsustur ama inanınız ki o kadar beyinsiz Müslümanlar var ki onu süs diye takıyor. Onun onu takmanın şey olduğunu bile bilmiyor yani o kadar cahil adamlar var ben o yüzden onun için takıyor ona bakılır dememin sebebi o yoksa ben haçın ne olduğunu biliyorum ee, mesela e, pantolon dediğimiz gibi yani artık bütün dünyanın bütün toplulukları giyiyor bunu o halde pantolon giyerken herhangi bir kesimi temsil etmeyen bakınız buna dikkat edin yani belli bir kesimi eee <gülüyor> Neyse inşallah konuşuruz bunları. Ee, mesela efendime söyleyeyim ne derler ona ha bir kesimi temsil etmeyecek. Ondan sonra giydiği pantolon bol alacak bol. Efendim e, izbalı uzun olmayacak e, izbalı uzun olmayacak yani uzatmayacak e, paçalarını. Bu anlamda bunlara dikkat ederse pantolon giymesinde bir sakınca yoktur. Ama buna rağmen. Ben size bir hasene daha söyleyeyim inşallah haber vereyim. Mesela birisi çıkıp dese ki ben Allah için pantolon da giymeyeceğim ben fistan giyeceğim derse yani böyle desek ki ben kamiz giyeceğim böyle omuzlarımdan aşağı ben elbise giyeceğim efendim ben sırf onlara muhalefet edeceğim derse vallahi bu kişi sırf Müslümanca görünme çabasından ötürüs ecrini alır. Ecrini alır. Mesela bugün baş açıklığı için de öyle söylüyorlar mesela alimler. Hani mesela sarık biliyorsunuz sarıkla ilgili gelen hadisler hep zayıftır. Sarıkla ilgili bir şey yok yani sahi bir hadis yok. Ancak Allah'a sallallahu ve sellem'in başı kapalıydı. Bugün baş açıklığını mesela Elbani Rahim Allah bunlardan bir tanesidir diyor ki bu diyor ee, ehli kitaba benzediği için diyor mekruhtur. Başı açmak. Dinen, yani örtmek dinen bir emir yok. Ancak Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanların başı, ilk Müslümanların başı kapalıydı. Dolayısıyla ilk Müslümanlara yani selefe benzemek için bir kimse başını örterse bundan ötürü, niyetinden ötürü sevabını alır. Sevabını alır. Açarsa da o zaman bu kişiyi Yani bu, bu yaptığı şey ona mekruhtur diyorlar. Yani ha yok canım böyle bir şey yok. Ben ilk defa duyuyorum. Suudların şu anki kıyafetleri Yahudilerin kıyafetiydi deniyor. Öyle olsa bile öyle olsa bile tamam öyle olsa bile şöyle diyelim. Önemli olan bugünkü Yahudiler bunu giyiyor mu? Yani bugünkü Yahudiler Bakınız ister öyle de olsa önemli olan bugünkü Yahudiler sunutluların giyindiğini giyiyorum. Eğer giyiyorsa onlara muhalefet etmeli gerekir. Ama gerçekten bugün işte esas itibariyle beyaz olan e, bu elbiseleri giydikleri zaman başlarını örtmeleri şu an Arap toplumlarının işi yani. Aksine Yahudi ve Hristiyanlar bundan uzaklar. Dolayısıyla e, dolayısıyla bunda herhangi bir sakınca Yoktur. Bizim söyleyeceğimiz budur yani yeri geldiği zaman kişi bid'at da işleyebilir yeri geldiği zaman e, Yahudi ve Hristiyanlara ait giyeceklerden veya sembollerden küfür ve şirk de işleyebilir yeri geldiğinde haram da işleyebilir. Evet aynı şekilde şu an var mı ses? Ses var mı? Voter te takarak, ja, voter gierek. Als hij de tekst wil lijken, Joodse gelovigen lijken, dan is dat kudde. Als hij naar die mensen lijkt, dan is dat kudde. Als hij naar die mensen He, tamam o zaman ben inşallah son noktayı koyuyorum Ses gidiyor Allah Azze ve Celle ayaklarımızı sabit kılsın Son noktayı koyuyorum arkadaşlar Gerçekten hava şartları da ağır burada Allah'a emanet olunuz Allah Azze ve Celle Küfrü Küfrü ve küfrü Sembolize eden her şeyi Bizden ve Neslimizden uzak tutsun Allah Azze ve Celle Hayatında Sünneti Kaim edenlerden ve sünneti ayakta tutanlardan kendisine bakıldığı zaman İslam'ın tezahürleri kendisinde yansıyan salih kullarından bizleri eylesin. Ve ahiri davana inilhamdülillahi rabbil alemin subhaneke bihamdik eşhedu an ilaha ilahe illa ent estağfiruka ve etubu ileyk esselamu aleykum ve rahmetullahi ve